Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ama ba'd. Ustelam, bugün ki konu inşallah namazın... rükünleri vacipleri evet selam rükünleri vacipleri ve sev secdesi hakkında olacak Dayıp e, veya şöyle diyeyim sev secdesi hakkında olacak. Fakat sev secdesini e, iyi bilebilmen için namazın rukunlarını ve e, vaciplerini bilmen gerekir. Namazın rukunları ile vacibleri arasındaki fark ne? Rukunlar Rukunu yapmazsan Namazın batıl olur. Sev secdesi de kurtarmaz. Ancak vacibi terk edersen Tabi bilmeyerek sev secdesi onu kurtarır. Yani e, rukun daha e, farz, daha e, önemli. Namazın rukunları tabi ki namazda gücün yetiyorsa ayakta kalman. Oturarak falan kılamazsın farz namazlar tabi. Ayakta namaz kılman gücün yetiyorsa tekbiratül ihram ilk tekbir namaza girme tekrimi daha fatiha okuman rukun fatihasız namazı yok ruku rukuden kalkman secde yedi aza üzerine secde etmen secdeden kalkman iki secde arasında oturman bütün e, fiillerde namazın bütün amellerde yani tadili erkan tadili erkan da rukunlardan tertipli olman bu şeylerde yani ilk önce ilk önce secdeden başlayamazsın namazda. Her şeyi tertibiyle yapman son oturuş namaza rukunlarından ettehiyyati okuman namazın rukunlarından peygambere salat etmen Allahümme salli Allahümme bârik namazın rukunlarından ve teslim selam vermen en son. Bu da ee, namazın rükunlarından Bütün bunlar namazın rükunlarından Yani şöyle bir şey Bunların biri, biri olduysa Sevvi secdeyi de Geçtiremez değil mi? Yani Göreceğiz Sevvi secde babında göreceğiz inşallah yapsın Bir de namazın vacipleri var Ne gibi? Tehrim tekbiri hariç, diğer tekbirler. Namazda ilk tekbir hariç, diğer tekbirler. Semiyallahu limen hamide demen Rabbena ve lekel hamd demen Rukude subhanu rabbiye al-azim demen Secdede subhanu rabbiye demen Birinci teşehhut, birinci oturuş dört lira katkılıyorsun. Birinci oturuş. O oturuş ve birinci. ikinci rukun demiştik. Birinci vacip. Ve e, Hanbelilere göre iki secde arası e, Rabbi ve Allahümme gfirli demen. Bu da e, Hanbelilerin görüşüdür. Ben şöyle diyorum mesela. Allah'ım mağfirliğin. O da olur. İkisi de söylüyorum. İkisi beraber. Tamam. Teşehud nasıl? Teşehud dediğimiz zaman yani El-Tahiyyati okuman. El-Tahiyyatü yani El-Tahiyyatü lillahi ve s-salavatu ve t-tayyibat selamu aleyke eyyüha nebiyyü ve rahmatullahi ve berekatü selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhulah şerikele de diyebilirsin. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sonra peygambere salat eder. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kemâ salleyte ala İbrahim'e ve ala ali i İbrahim. İnneke hamidun mecid. Birinci teşahhüddes bu ikinci için geçerli. <gülüyor> Ancak birinci teşahhüdde de bunu diyebilirsin, bir beys yok. Normal namazlarda oturdun ya birinci teşahhüdde. Normal sadece tahiyatu deniliyorsa, ha onun ya, onunla birlikte Allahu salli, Allahu bari okursan bir beys olmaz. Diyebilirsin yani. Bir problem yok. Sonra son teşehhüdde işte, Allahümme salli, Allahümme bârik, okuman bunlar rukunlerden, son teşehhüdde diyor. Ettehiyyâtu, Allahümme salli, Allahümme bârik, bunlar rukunlerinden, sonra Allah resul diyor ki, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَا اِمَا شَاءً Sonra duada istediğini yapsın, istediğin dua yapabilirsin, özellikle varit olan dualar var. Allahümme inni ala zikrik ve şükrik ve husn-i ibadetik, Allahümme inni zalamda nefsi zulmen kathira ve la yegfiru d-dunub. İşte Allahümme inni yaudu bike min adab-i cehenneme ve min adab-i kabr ve min fitnetil mahiyya ve almamad ve min fitnetil mesih-i Di Bu gibi dualar varit var. Ben kendin istediğin duayı yapman, Arapça bilmiyorsan Türkçe'de yapmanda bir beis, bir beis yok. Sadece namazın rukunları ve vacipleri bunlar. Diğer şeyler namazın sünnetlerindendir. Ne gibi? Namazın sünnetleri. Ha? Namazı mesela. Sübhaneke Allahümme ile başlamak. Ve Allahümme nizalim Allah Allahümme ba'd be beyni ve beyni ahtayaya duası. Sübhaneke duası. Bunlar namazın sünnetlerinden. Sağ eli sol üzerine, göğsün üzerine koyma. Namazın sünnetlerinden. Eee rükuda ve sucu sucudda birden fazla subhanarabbiyal azim veya subhanarabbiyal a'le birden fazla bir tane demek nedir? Vaciptir. Vaciptir. Birden fazlasın demek sünnettir. Daha Rabbena vacip demiştik. Rabbena ve lekel hamd. Bundan daha ziyadesin demek hamden katiren tayyiban işte. ''Mil es-semâvâti vel-ardu ve mile mâ eşitte min Bütün bunlar varit. Rükûde, kafa ile e, zahr, belin e, bir olması namazın e, sünnetlerinden. Secdede, elini yani dirseğini e, yere vurmaması, yere değmemesi namazın sünnetlerinden. Otururken sağ ayağı dikip sol e, ayak üzerine oturulması. Teşehhüddeyken sağ ayağı dikip sol eli diğer taraftan çıkartılması. Tevarruk diyorlar ona. E, sağ yanın altından çıkartılması yani. Otururken işaret parmağı ile işaret etmen. Namazın sünnetlerinden. Dua etmen namazın sünnetlerinde sesli okunulan namazlarda sesli okuman namazın sünnetlerinden sessiz okunulan namazlarda da sessiz okuman namazın sünnetlerinden fatihadan sonra bir sure bir ayet okuman namazın sünnetlerinden farz veya rukun değil yani unutursan bir beis var mı? bir beis yok veya yapmasın. yok. Bir de namazı bozan şeyler var. Namazda bilerek konuşmak. Bütün bunlar namazı namazda gülmek. Sesli gülmek tabi. Yemek namazda. Namazda içmek. Ancak hanbellere göre nafile namazlarında uzunsa yani namaz esnasında az bir içmeye caiz görüyorlar, cevaz görüyorlar. Gece namazı gibi, teravih namazı gibi, yanında az bir su var, alıyorsun, içiyorsun, namaza devam ediyorsun. Çünkü Abdullah ibn Üzbeir'den sabit bu. Bu da anbelerin görüşü. Evet. <gülüyor> Namazda avretin açılması namazı bozar. Namazda kıbleden ayrılman namazı bozar. Tamamen. Yani sağ, tüm tamamen sağa veya sola veya arkaya dönmen namazda çokça hareket namazı bozar. Çokça hareket nasıl olur? Bir insan dışarıdan baktığı zaman senin bu adam namaz kılmıyor. Eee kanaatine gelmesin. Yani öyle şeyler yapıyorsun adam bakıyor bu adam namazda olduğunu zannetmiyor seni. Bu çokça hareket. Başıyor bir şey bozar mı şu tacı Adam men dilince cebinden çıkarıyor bu. Siliyor, koyuyor cebine. Yok, o o o o yapılması gereken şey. Çünkü sünnün akarsa namazdan huşunu götürür. Sileceksin. Ancak benim kastettiğim adam çok hareket yapıyor. Çok el ayağı. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Telefon okuyor, telefon açıyor falan. <gülüyor> Telefondan mesaj okuyor Yapanlar var biz gördük yani <gülüyor> Mesaj geliyor mesaj okuyor Bütün bunlar çok hareket Bütün bunlar namazı bozar Daha abdestin bozulduğu zaman da Aynı şekilde namaz iş Namazın bozulur Tayip, tamam. Namazda yaptığın hatalarda Sev secdesi gerekir Sev secdesi ise üç şeyden dolayı sev secdesi olur. Birincisi bir şey ziyade yaptığın zaman namazda bir şey ziyade yaptığın zaman. İkincisi bir şey noksan yaptığın zaman bir şey yapmadığın zaman unuttuğun zaman. Üçüncüsü de üçüncüsü de şüphe ettiğin zaman üç mü kıldım dört mü kıldım bir mi kıldım iki mi kıldım bunları bu üç şeyden dolayı kişi sehir secdesi yapar sehir secdesi yapması gerekir ziyadeden başlayalım bir şeyi ziyade yaptığın zaman namazdasın dördüncü rekattan beşinci rekata geçtin misal. Ne yapman gerekir? Beşinci rekatta hatırladın. Ne yapman gerekir? Direkt oturman lazım. Bir şeyi ziyade yaptığını hatırladığın zaman. Direkt iş, direkt oturman lazım. Peki, yani bir şeyin ziyade olduğunu farkındaysan direkt ne yapıyorsun? Direkt ee, Eski haline geliyorsun. Yani beşinci rekatta olduğunun farkındasın. Sen ne yap ne yapacaksın direkt? Direkt oturacaksın. Peki ben beşinci rekata kıldım. Teşehuddeyim. Ne yapacaksın? Bir şey yapmana gerek yok. Bir şey zaten ziyade yapmışsın sen. O esnada iken sen direkt oturman lazım. O esnada. Ancak beşinci rekata kıldın teşehuddesin. Oturuyorsun. Hatırladın ki Ben 5 rekat kıldım Ne yapacaksın Normal secdesi yapacaksın Yani bir e, Ekstra bir şey yapmana Gerek yok normal iş Seyf secdesi yapacaksın Tayyip Ben Namazı kıldım 5 rekat kıldım Sonra selam verdim Sonra selamdan sonra hatırladım ki 5 rekat kıldım. Ne yapacaksın? Namaz bittikten sonra hatırlıyorum ben. Ziyade yaptığımı, 5 rekat kıldığımı. Ne yapacaksın? Beş, Namaz bitse dahil sehif secdesi yapacaksın. Fahimtüm? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazı bitiriyor. Diyorlar ki 5 rekat kıldın. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seyir secdesi yapıyor. Aleyküm Dolayısıyla kardeşler anladığımıza göre ziyadenin esnasında yani beş rekat, beşinci rekatın esnasında ziyade olduğunu anlarsan hemen ne yapıyorsun? Oturuyorsun. Anladın mı Kemal? Soracağım. Şimdi beşinci rekattayım ben. Anladım ki 5. hatırıma geldi. Ne yapacaksın? Çökeceksin. Peki ben 5. rekatı kıldım. Teşehhüddeyim. Anladım ki ben bir rekat daha kılmışım. Ne yapacaksın? Hatırlayacaksın. Ha bir daha gidip bir daha kalkmaya gerek. Ne yapacaksın? Secde-i yapacaksın. Peki ben namazlık 5 rekatı kıldım. Selam verdim. Sonra aklıma geldi. Ben 5 rekat kıldım. Selamdan sonra ne yapacaksın? servis teclisi yapacaksın ikiye tamamlanmıyor şey neyi? servis teclisi de ziyade, ziyadeyi bahsediyoruz tamam. peki yani. biz şu an namazı kıldım ben namazın ikinci rekatında dört rekat kılacağım, İkinci namazı ikinci rekatında selam verdim efendim? Evet. to. Veya üçüncü rekatta oturdum, selam verdim. Bir rekatı eksik kıldım. Bu ziyade mi yoksa noksan mı? Aslında ziyade bu. Çünkü namaz esnasında selam verdin. Anladın mı? Ziyade. <gülüyor> ha, selam ziyade olmuş oluyor. Çünkü sen aslında, sen aslında namazdasın sen. Ne yapıyorsun? Selamı ziyade yapmış oluyorsun. Dolayısıyla ziyade yapmış oluyorsun. Peki selamı verdim. Sonra hatırladım ki ben bir rekat daha kılmam gerekiyordu ve iki rekat daha kılmam gerekiyordu. Ne yapacaksın? Ha. Yani tatbik tatbikle anlatalım. Şimdi ben namaz dayın iki rekatı kıldım tabi size İyi anlayabilmeniz için tatbik lazım. Barakın. Benim kelamımdan anlamıyorsun, anlamadığını sen de olay. Peygamber o. Aleyhisselam sana çok şey söyledi mi? Ben nasıl bir şey göreceksin? Ne? Sonra selam verdim. Kem Allah sen iyi misin falan konuşuyorum. İki kere katkıldım ben. Hatırladım sonra. Ne yapacağım? Kalkacağım. Tamam. Tamam. Allah'a fuküb diyeceğim. İki kere katı tamamlamam lazım. Ondan sonra e, iş seyir şezesi yapacağım. Ancak yani bu aramızdaki ara bir dakika, iki dakika, üçte dört dakika, beş dakika böyle az bir ara. Yarım saat, bir saat geçerse ne olur? O zaman bitti. Artık namazı yeniden kılman gerekir. Bu ara fark az olduğu zaman. Suhafet mi? Tayyip <gülüyor> Ziyade hani şey, Ziyade Ziyade de sadece selam yeterli Eksilttiğin zaman tamamlaman gerekiyor Sağ olun ha, Ziyade esnasındaysan Oturacaksın hemen Beşinci desin ayakta Hemen oturman lazım Beşinciyi bitirdiğin zaman Veya beşinciyi bitirdi teşeğüd desin Selam vereceksin Seyir şezesi yapacaksın Bir şey yapma veya beşinciyi bitirdin, selamı verdin. Selamdan sonra hatırladın. Sev secdesi. Eksikse? Eksik veyautta. Namaz esnasında selam verdin. Namaz esnasında selam verdin sen aslında namazdasın. Yani selamı ziyade yaptın de mi? Kas kas Selamı ziyade yaptın. Sonra hatırladın ki ben ziy yani daha namazdaydım ben daha. Bir rekat daha kılmadım. Ne yapacaksın? Bir rekatı kılacaksın yani. Kalkacaksın. Allahu ekber. Böyle değil, normal, Allahu Ekber. Bir rekatı kılacaksın, sonra sev, sev secdesi yapacaksın. Bütün bu ziyade olan şeylerde, ziyade yaptığın şeylerde sehif secdesi selamdan sonra. Selamdan sonra. Fehimdülü. Yani, Ettehiyyatu. Ee, Allahümme salih. Oturayım, neyse. Yani, 5 yani rekat kılmışsın, o ziyade değil mi? Yani, yani Allah tehiyyatı yokudun. Allahümme salli, Allahümme barik. Sonra selam veriyorsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sonra secdeye gidiyorsun. İki defa secde yapıyorsun. Ondan sonra bir daha selam veriyorsun. Bu işte sev secdesi olmuş oluyor. Selamdan sonra e, seyir secdesi yapıyoruz. Ziyade Ziyade de. Eksiltme de. Eksiltme de selamdan önce. Göreceğiz de, şimdi. Yani bir sen yani. ettehiyyatı okudun. Allah'ım sallallahu aleyhi ve dualarını okudun. Sonra selamu aleykum ve rahmetullah dedin. Bir defa sonra secdeye gidiyorsun. Allahu akıber. Bir defa yapıyorsun, i̇ki defa secde. Yok şey. Selam. selam ha, bir defa. Selam şey. bir defa. Ondan sonra iki defa secde yapıyorsun. O seyir secdesi. Sonra yine bir şey okumadan selamun aleyküm rahmetullahi, selamun aleyküm rahmetullahi namazdan çıkıyoruz. Anlaşıldı mı? Selam bir defa şeyi Rabbena atina okunmuyor mu? Yani Türkiye'de Rabbena atina'yı da okudurlar. Sal, ettehiyyatü, salli, barik bir de Rabbena atina'yı, dünya, sanat, Allah'a, Allah'a, sanat, Allah'a, okudurlar. Bu standart değil mi? Allahu salli, barik, salli, barik, salli, barik, salli, yokken gördük barik, salli, barik, Rukunu. İkinci teşebbütte. Allah'ım salli allemme bârik namazın rukunu. Ondan sonraki dualar namazın sünnetlerinden. Bu, tayyip, namazda ziyade olan şeyler. Peki ben bilerek beşinci rekata gittim. Unutmadan değil de bilerek beşinci rekata gittim. Ne oldu Namaz. Bozuldu. Bunların hepsi Sehiv secdesi de sehv. Sehv demek yanılma. Hepsi bilmeden, yanıldığın zaman. Ama bilerek yaptığın zaman ne olur? E, namaz e, batıl olur, bozulmuş olur. Bilmeyerek şeylerde sehiv secdesi yapılır. Ancak bir yerde bilmemezlik de şey değil. Sehv yaptığın faydası vermiyor. O da tahrim tekbiri. O da başlangıç tekbiri. Başlangıç tekbiri yani tahrim namaza başlama istiftah, istiftah mı deniliyor? İstiftah tekbiri yapmadığın zaman ister bil ister bilme ister unut unutma namazı bir tekrar kılman lazım. Batıl oluyor. Batıl oluyor. Sev, Sevci tecrübesi burada e, faydası yok. tabii bu e, <gülüyor> yani tabi bu e, istifta tahrim tekbir hariç diğer şeylerde eee seviye yaparsın. Tayip. Bu ziyade de noksanlığa gelelim şimdi. Bir şeyin noksan yaptığın zaman rukunu rukunu e, noksan yaptığın zaman namazın rukunlerini Vaciplerine az sonra geleceğiz. Şu an namazın rukunlarını noksanlık yaptığın zaman. Secde namazın rukunu misal secde. Secde etmek namazın rukunlarından. el okumak ikinci oturuşta namazın rukundan. El-Fatiha namazın rukundan. Ayakta kalmak namaza Ruku ayakta namazın rukundan. Tadili erken namazın rukunlarından. Bütün bunlar namazın rukunlarından. Onu terk ettiğin zaman namaza ruknunu nasıl yapmak gerekir? Eğer Misal misal vererek şey diyeyim. Birinci secdede Sen ikinci secdeyi unuttun. Secde yapmak nedir? Namaza ruknudur. İkinci rekatta ikinci secde arası birinci secde ikinci birinci rekattaki ikinci secdeyi unuttun birinci rekattaki ikinci secdeyi unuttun sonra ikinci rekattaki secdede sen hatırladın ben birinci secdeyi unutmuştum diyip veya ikinci secdeyi unutmuştum diyip ne oluyor bu böyle durumda o ikinci e, rekat birinci rekat yerine geçmiş oluyor onun mahallinde onun mekanında hatırlarsan onun mekanında e, mekanında hatırlarsan Çünkü sen burada Nerede hatırladın İkinci secdeyi unuttuğunu Birincinin aynı o ikinci secdede Hatırladın Ne olmuş oluyor o zaman Birinci rekat batıl olmuş oluyor Bu senin şu anki kıldığın ikinci rekat birinci rekat yerine Geçmiş oluyor <gülüyor> Yani ben Misal namaz kılıyorum Birinci secdeyi unuttum Namaz kıldım. Sonra oturdum ikinci rekattayım, daim. İkinci rekat dahil, Secde ediyorum. Hatırladım ki birinci rekattaki secdeyi unuttum ben. İki, yani ikinci rekatta hatırladım. Ne oluyor? Birinci rekat iptal olmuş oluyor. Şu anki rekat birinci rekat yerine geçmiş oluyor. yani. Değil mi? Peki ben bir secde yaptım. Birinci rekatta sonra kalktım. Kalktım. Hatırladım ki ikinci secdeyi yapmadım ben. Ne yapmam gerekir? Hemen geri oturup ikinci secdeyi yapmam gerekir. O vacip şeylerde, onu az sonra alacağız. O vaciplerde. Bu rukunları bahsediyorum. Rukun. Çünkü secde ee, rukun. İniyorsunuz bir kere secde yapın, geri kalın. İniyorum, secde yapıyorum. Bir işte terk ettiğim o bir rekat secdeyi. Sonra geri kalkıyorum. İki halde de seyif secdesi, sev secdesi gerekiyor. Ne zaman? Selamdan önce. Çünkü noksanlarda selamdan önce secde yapılıyor. Fahimtum? Dolayısıyla iki hali var. Çok kolay. Birincisi, eğer o Ruknu mahallinde, kendi mekanında hatırlarsan, Birinci rekat iptal oluyor, o ikinci rekat, o birinci rekat yerine geçiyor. Veya üçüncü rekatsa, ikinci rekat yerine geçiyor. Eğer mahallinde, mahallinde unut, unutmadığın zaman geri dönüyorsun. Seymitov, her halükarda her da sev secdesi iş gerekiyor. Tayyip, peki namazın vaciplerini terk edersen, ne yapıyorsun? Namazın vaciplerini terk edersen. huzur-i erkan Evet. Onu anlatmadım ben. erkan nasıldır? Bu harekette bize gösteriyor ne kadar ayılman lazım durman lazım. Ne kadar bizi ayakta düzelmen durman lazım. Şu an şey sehiv secdesi olduğu için. Ha, ha oraya değşmedin, he? Sehiv secdesi onu sonra anlatırız. Tayp. Peki namazın vaciplerini terk edersen ne yapacaksın? Misal namazın vaciplerinden dedik i̇kinci, birinci oturuş namazın namazın vaciplerinden birinci oturuş namazın vaciplerinden sen bu birinci oturuşu unutuyorsun direkt ikinci direkt kalkıyorsun oturman gerekirken eğer eğer e, biraz kalkmışsan yani biraz kalkmışsan hemen oturursun yani şöyle biraz sev sesisi -se -se gerekmez yok tamamen kalkmışsan Kalkmışsan yine oturursun. Ve seyir secdesi yaparsın. Kalkmışsan, Fatiha'ya başlamışsan oturmazsın. Ne yaparsın? Devam edersin. Sonunda da sev secdesi yaparsın. Fahimtüm? Misal, namazın ee, vaciplerinden ben iki rekatı kıldım. Oturmam gerekiyordu. Tam böyle yaptım, hatırladım oturdum, bir şey gerekir mi? Gerekmez Peki şöyle kalktım Hatırladım Ne yapıyorum? Geri oturuyorum Otursun, Sevcesi yapıyor muyum? Yok. Yapıyorum Yapıyor musun? Yapıyorum yani. Sevcesi yapıyor Hemen kendine atsan olmuyor mu yani mesela? Tamam mecbur zaten geri döneceksin ama sevcesi yapıyorsun Hı -hı. Fatiha, Peki hoşça. kalktım Hatırladım, oturmam gerekiyordu. Ne yapıyorum? Yine oturuyorum, seyif secdesi yapıyorum. Kalktım, Fatiha'ya başladım, ne yapıyorum? Devam ediyorum. Ondan sonra e, Seyif secdesi, secdesi yapıyorum, selamdan önce. Fehmdum. Peki, Ben Rukuda, Ruku'ya vardım. Subhani Rabbiyel Azim demeyi unuttum. Tam böyle kalkarken, Hatırıma geldi Subhanallah. Ne yapıyorum? Geri şey diyorum. Subhan Rabbiyel Adim. Diyorum. Peki kalktım tam. Geri dönüyor muyum? Dönmüyorum. Çünkü bu da bir rüko. Değil miydi bu? Çünkü vacip o. O zaman Yani tam kalktıysam Sev secdeşi Şeyden sonra e, Gerekiyor. Selamdan önce gerekiyor. Noksanlık şeyleri. Temmuz. <gülüyor> Day. Üçüncü sev yapmanın gereken şeylerde şüphelenme. Şüphelenme birkaç şeyde şüpheye iltifat edilmez. Bir şüphe kişinin devamlı. Ee, devamlılık olduysa kişide her zaman şüpheleniyor. Her şeyde şüpheleniyor. Yani vesvese. Bu şüpheye ne olmaz? İltifat edilmez. Fahimtüm. İki kişiye şüphe e, sadece ufak bir ihtimalsa ufak bir ihtimalsa buna da iltifat edilmez. Yani sen biliyorsun iki rekat kıldın, bir şüphe geldi. Bu şüpheye ihtimat iti ed edilmez. İtimat edilen şüpheler gerçekten bir şüphede kaldıysan iki mi kıldım, üç mü kıldım? Fahimdüm. Ama mesela şimdi görelim. Bu ee... Ee, dört rekat kıldım. Tamam mı? ama aklıma üç rekat. Sen etrafı şey çabucuz ee, ben de dört rekat kıldım diye düşünüyorsun. Ama nasıl şimdi bir rekat kılman lazım mı geri ya da e, dört rekat olarak kabul ediyor musun? Ya da tam tersi olursa da ya? Tabi göreceğiz şimdi. Şüphe ettiğin zaman sen e, hakkı araman gerekir. Tabii, şüphe ettiğin zaman e, hakkı araman lazım. Yani eğer o şüphe ettiğin zaman sende bir zannı galip varsa 3 mü 4 kıldım 4 mü kıldım? Sen diyorsun ki 4 kıldım. Allah'u alem büyük ihtimal 4 kıldım diyorsun. Bir zan, zan ediyorsun. O zaman o zannına tabi olursun. 4 kabul edersin. Sonunda e, secde edersin. Bu secdede selamdan sonra olur. Zannı galip bir şeyi zannediyorsan. Selamdan sonra olur. Doğru değil mi? Yani Diyorsun üç mü kıldım dört mü kıldım? Allah alem büyük ihtimal dört kıldım diyorsun. Tamam. Zannediyorsan dört kıldığını dört kabul edeceksin. Ondan sonra selamdan sonra seyf secdesi yapacaksın. Sonra yine selam vereceksin. Namazdan çıkacaksın. En son rekatta. Peki zannetmiyorsan yani... Ya üç mü kıldım dört mü kıldım? Tam olarak yüzde elli, yüzde elli tam bilmiyorum ben. Ne yapacaksın o zaman? Hep altına sayacaksın. Üç mü dört mü? Üç sayacaksın. Bir mi iki mi? Bir sayacaksın. Femtüm. Çünkü o kesin olmuş oluyor. Biri kıldığın kesin olmuş oluyor. İkincide de ihtimal var. Kesine bina ediyorsun sen. Bir sayacaksın misal. Üç mü dört mü kıldım diye O zaman üç sayacaksın. Bir rekat daha kılacaksın. Sonra Sonra sehiv secdesi yapacaksın ve bu seif secdesini de e, şeyden selamdan e, selamdan önce yapacaksın. Selamdan önce yapacaksın. Anlayabildiniz mi? Dolayısıyla şuraya yazayım ben. Yani eğer şüphede şüp e, %50 %50 ise yani %50 %50 ise Hangisini daha şey bilmiyorsan selamdan ne zaman selamdan önce eğer zan varsa şüphe ve zannına göre hareket ediyorsan selamdan selamdan sonra Dayı bütün bunlar bütün bunlar yani sünnet olan şeyler selamdan önce selamdan sonra yani e, sen şey şey de yapabilirsin hepsini selamdan önce hepsini selamdan sonra da yapabilirsin. Onda bir beysi yok. Ancak daha evlasını yapmak istiyorsan deminki anlattığım şekilde yapmış olursun. Fahim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla sevim secdesi üç şeyden gerekiyor. Bir, ziyade iki, noksan 3 şüphe ve şüphede ikiye ayrılıyor. Eğer sen şüphede zannediyorsan, büyük ihtimalle diyorsan ben mesela 3 kıldım veya 4 kıldım o zannına tabi olacaksın. Ve sonunda sev secdesi, secdesi yapacaksın ve salamdan sonra yapacaksın. Yok zan yoksa yüzde %50 yüzde %50 ise şüphe ise o zaman ne yapacaksın? En altına 3 mü 4 mü 3'e sayacaksın ve bir rekat ziyade kılacaksın sonra sev secdesi yapacaksın ve selamdan selamdan önce yapacaksın Femtum Bütün bunlar sünnet selamdan önce selamdan sonra öyle. sen diyorsan ben bunları bilmiyorum derim ki o zaman ne yaparsın ister hepsini selamdan önce yap ister hepsini selamdan sonra yap bir beis yok Tayip. Soru var mı? Şey, suraları mesela, sura ya da dualar okuyorsun namazda. Umum mesela, mesela bazen oluyor. Ee, yanlış okuyorsun bir sureyle. Ee, Fatiha, Fatiha suresinden sonra bir sure okuyorsun. Yani, İhlas. Fatiha'dan sonra, sen gelmeden önce gördük. Fatiha'dan sonraki sureler sünnet. Terk edersen bir şey gerekmez. Yok mesela tekemmül med demek istediğim şey unutursan ya da bir surenin bir kelimesini unutursan yanlış okursan bir sakıncası yok. Aleykümselam. Aleykümselam. Ya da şey onu yine sehv secdesi yapman lazım. Eğer e, yanlış okursan veya unutursan sehv secdesi yapman meşrudur. Yani yapabilirsin. Hı hı. Sünnetleri terk etmede sehv secdesi yapabilirsin ama farz değil. Ama o zaman da bir rekat falan yerine bulması da lüzum yok. Fatiha'yı mı yapacağım? Yok yok. Tüm Fatiha Suresi'nde mesela unutursan. Evet. Fatiha'yı unutursan. Fatiha unutursan. Şimdi biraz ters bir gelir de bazen oluyor da bazen şaşırıyor biliyor musun? Okum, okum, Okumadım mı diye. Fatiha'yı unutursan o zaman Rukun'u terk etmiş oluyorsun. Eğer ikinci rekattaysan o zaman o ikinci rekat birinci rekat yerine geçmiş oluyor. Fadiye sonrası okudum, okumadın mı diye. Ama şüphe içindeyse... ha şüphe içindeysen Şüphe evet, içindeysen evet. demin gördük. Erzan ile şey diyorsan... Yani 100 büyük 100 ihtimal... Ben bunu gı büyük gibi. ihtimal okudum diyorsan... %99 diyeyim ben. Büyük ihtimal okudum diyorsan... O zanına tabi olursun. Okuyup şey dersen... Mesela bir de diyelim yanlış yaptım Hakikaten ne yapmamıştı? Diyelim... Ee, sen dört rekatı kıldın diye yüzde, yüzde doksan dokuz zannediyorsun. Ama hakikaten de unuttum. Üç rekat kıldı. Hmm. Namaz daha kabul oluyor mu ya da? Ha sen bilmiyorsun ama. Ben kendim bilmiyorum. Tamam. Sev secdesi olarak. onu, onu çevre. Sev diyor. secdesi onu şey şey diyor işte. Takviye diyor. Sev, sev, sev secdesi onu, onu götürüyor. Ha. Sev, sev secdesi yapıyorsun ya. Tamam. Onu şey telafi ediyor. Dayıp. Tay başka bir soru. Kişi hoca 90 namaz kıldı. 3 rekat kıldı insan. Sonra 3 rekat kıldı. Birisi geldi hoca'ya uydu. Hoca'ya uydu hoca selam verdi o kalktı bir rekatta yani o sonradan bir rekatı geç geldi o bir rekatı için kalktı o geç geldi o bir rekat için geldi hoca selam verdi o kalktı sonra o hatır, hoca hatırladı ki ben bir rekat iş eksik kıldım sonra hoca kalktı işte o bir rekatı kılmıyor o sonradan gelen kişi Hocaya uy uyacak mı? Yoksa kendisi devam edip secde yapacak mı? Muhayyar. İster hocaya uyar, isterse isterse uymayabilir. An ancak en aftalı hoca hocaya uymasa. En aftalı hocaya uyma Ama uyumaya da bilir. Her, her türlü şeyde, mesela her türlü namaz şeklinde e, imama uyman lazım ya namazda. Tamam. Bazıları namaz oluyor şey e, ee, hoca diyelim namazı e, fazla kıldı ya e, şey, az kıldı ya fazla kıldı Bunlar selamını veriyor, kalbini gidiyor Onların namazları kabul oluyor mu? Mesela ben bir sefer derste, Mısır'dayken derste oldu öyle bir şey Adamlar kendi namazını kıldı gitti Habis, Cemaat e, e, ya yani bir tane kişiydi de bir iki kişiydi de Ama gerisi namazını e, kıldı Anlamadım nasıl yine? Mesela cemaatle namaz kılıyoruz biz Hoca e, orada e, şey galiba doğruysa Yanlış bir rekat şey ama bir rekat eksik kıldı. Tamam. Ee, Öbürü ya da tam tersine, bilmiyorum da hatırlamıyorum Aa, ama oradaki yerdaki bu selamı verdi, selamı verdi gibi gittiler. Olanlarımızla kabul oluyor mu ki? Onlar bir onlar da bir rekat eksik kılmış oluyor. Değil mi? İmam uyduğuna göre. İmamımızda da edildi bir rekat şey, eksik olgunmuş ama bunlar. E, İmam sonradan hatırladıp o bir rekatı kıldı mı? Onlar kılmadı gittiler. Çünkü biz ima, e, şey imama e, şey Tay onlar kılmadı gittiler. He? Onlar ha, o 1 rekatı. Yok bir şey oldu da ama selam verdi gitti. Halbuki biz daha namazımızı kılıyoruz. Tayip onlar bir daha kılması lazım. Eksikti, işte. Ala kulli Eksikti, hal. Ala kulli hal. Kısaca böyle. O kişi ister imama uyar ister uyması da yaptı. etmez. Tayip. Hoca eee Seyf secdesini bir kişi hocaya sonradan uydu. Bir rekatını kaçırdı namazın. Sonra hoca seyf secdesini selamdan sonra yaptı. Selamdan sonra. Arkadaki kişi ne yapması gerekir? Hocayla birlikte selam vermesi mi gerekir? Yoksa direkt kalkıp kalkması mı gerekir? O bir rekat kılıp ondan sonra kendisi mi seyf secdesi yapması gerekir? Uyması gerek. Yok uyumuyor burada. Çünkü namaz selamdan sonra yapıyor burada. Yani selam yaptığı zaman namazdan çıkmış oluyor. Memun. O halbuki kendisi daha namazın içinde. Dolayısıyla ne yapıyor kendisi? Kalkıyor. Selamdan sonraysa kalkıyor, namazını kılıyor. Kendisi sev şezesini yapıyor. Selamdan önceyse imama uyuyor. Tamam. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve sahbihi